Gaşiye Suresi, Mekke’de Nazizil olmuş olup 26 ayettir. Gaşiye kaplayan saran demek olup korkusuyla bütün insanları sarıp kapladığı için Kıyametin sıfatlarından biri olmuştur. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Gaşiiye'nin dehşeti her tarafı saracak olan o felaketin mahiyeti hakkında Elbet sen de bilgi sahibi oldun. Yüzler vardır.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 ve pek muteber bir cennettedir. Orada hiç boş söz işitmezler. Orada akan berrak pınarlar, orada üstün kıymetli tahtlar, hazırlanmış kadehler, dizilmiş koltuklar, yastıklar, yayılmış halılar ve döşemeler. O kâfirler bakıp düşünmezler mi? Mesela deve nasıl yaratılmış? Gök nasıl kurulup, uçsuz bucaksız yükseltilmiş? Dağlar nasıl da yeri tutup, dengeliyen direkler halinde dikilmiş. Yeryüzü nasıl yayılıp hayata elverişli kılınmış. İşte böyle sen insanları irşada devam et. Zaten senin görevin sadece irşat edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin. Lakin kim ki imana sırtını döner ve inkar eder, Allah da onu en büyük cezaya çarptırır. Elbette Onların dönüşü, bize olacaktır. Elbette hesaplarını görmekte, bizim işimiz olacaktır.